Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Hatice-i Valide misli olacak inşallah. İlk Müslüman İslam'da Hatice-i Valide'miz burada. İlk Müslüman bir numara. İlk Müslüman ilk sahabe oğlu kendisi. Hüya Aleyhisselam Hazretleri Ertuğrul Hüseyin Hatice binti Hübelet. Kadınlardan en eftar-ı cihannet ehli olarak Hatice Validemiz biri. Yani kadın olarak kadınlardan Cenet ehlinin en üstünleri Hatice Validemiz Fatih binti Muhammed, Fatih Asiye Validemiz geliyordu herhalde. Yani dört kadın, dört kadın, en üstün bunlar, kadın içerisinde, en kema erenler bunlar, bunlar böyle. Cennette de, bunlar kadınların başı ocaklığı bunlar. Biri Hatice Validemiz, Peygamberimiz'in eşi, zevcesi. Diğeri, Fatıma Validemiz, Peygamberimiz'in sevgili kızı. Hazreti Meryem Validemiz, İsa'nın e, annesi, diğer de Hazreti Asiye, intimiz dahim. Bu da Firavun'un, Zevcis Hanım'ın adı. Firavun'un hanımı, Firavun, Firavun cihenin en dibinde olacak, hanımı da cennetin en üstünde olacak. Hâdice Validemizin babası, Hüveyd'in adında annesi Fatıma Biz Türkçe'mizde genelde te kullanırız. Hatice diyoruz. Aslında Dal demek yani aslında Hadice. Ne anlama geliyor? Vakitsiz doğan anlamına geliyor böyle. Erken doğduğu için bu ismi verirken ise böyle. Hacıvalidemiz erken evlendi fakat eşi çabuk öldü, genç yaşlarında dur kaldı kendisi. Cahiliye döneminde, İslam önüsü o dönemde, Mekke mükerreme de, Arap Yerem adasında Ahlak diye bir şey kalmamıştı. Ahlak çökmüştü böyle. İnsanlar canavarlaşmış. Leşleyenler, kanışanlar, kızını toprağa gömenler, asan kesenler böyle. Tabi o dönemde kadınlar da açık gezerlerdi ve çok kişilerin de Annesi, babası belirsizdi muhteremlere böyle. Yani, yani huş çoktu böyle, o dönemde böyle. Hatice Validemiz, yani annemiz ve yani Hanseter'i, o cahiliye döneminde, Mekke'ye mükeremede, iffetini koruyan, ahlakını koruyan, namusunu koruyan, tek bir kadınmış, en meşhurları böyle şey. adı O dönemde ne oluyor adı? Hatice-i Tahir'e, hatice, Tahir hatice Tahir'e, Tahir'e temiz anlamına geliyor böyle. O dönemde Mekke halkı, ne demişti müşkülere kendisine, Haticeyi Tahir'e, yani tertemiz pak, böyle bir şeye bulaşma anlamına geliyor böylece. Tabi gençte dul kaldı, kadar zengin namı, malı vardı. Yani babadan kalan kendisine malı vardı. Çok akıllıydı. Çok akıllı. Üstün zekası vardı. Ve beyaz yapılı yüzü. Çok güzeldir kendisi. Bir de tüccardı. Tüccar de böyle. Tüccar Mekke'de yalnız olmayış o zaman o dönemde. Mal dışarıdan getiriliyor. Yani Şam'dan. Şam'dan Kervanlar'ya mal gönderir, orada satılır. Yine Şam'dan mal ithal ederdi, ve getirirdi. Yani bu işi yöntüyecek kadar zekalı, cesaretli ve malı çoktu, malı kendisinin de. Böyle bir kadın tabii, genç bir kadın, akıllı, güzel, zengin bir kadın olunca da e, isteyen tabii çok kendisinin talipleri. Kabirleri, işleri, her taraftan kendini talip ver kendisine. O tabii istemede bekar kalmak, doğu kalmak, fakat bir kararsızdı böyle, çekingen de böyle, bir karar veremiyoruz bir böyle. Ne zamana kadar? Bir rüya görünceye kadar. O zamana kadar kararsız çekingen kendisi. Bir gece rüya gördü, açık net rüya gördü, çok açık, sanki uyanık gibi rüya gördü. Ay götü onu evine indi, ay. Ama ay o anda çok paralel değil ay o anda böyle. Ay burada mat, götü evine indi, onun koyuna girdi ay, koltan çıktı, koltunun sağ koltun altından çıktı, ay yükseldi. Bütün dünyadan nurun saçlı ay, gördü. Açık, net bunu gördü. Çok bunu etkilendi, duygulandı bundan. Yani bunun bir gerçek rüya olduğunu anladı. Tabi yorum gerekiyor rüyalarda. Yorum gerek rüyalarda. O dönemde Mekke rüya yorumlayanlar vardı. Tabi bilen de bilmeyen de. Yani bir zat vardı muhterem, Baraka bin Nevfel diye, Baraka bin Nevfel Hazretleri. Bunu, bu, bu cihale döneminde, Peygamber'in önceki zamanda bile putuha tapmamış. Aklıyla, ile, ile bunun batılı inanmış bana böyle. Bakıyor ki, bu taşları, insanın yontmuşa taşları, kimin büyük yapmışlar, hükücüsü yapmışlar. Sonra ne oluyor? Büyük taşlara, büyük kuddeye onlara daha önem veriyor bunlar hep O dönemde o zaman tabi halk din olan Hristiyanlığı inceliyor. İncil'i okuyor. Zevruf kendisi. Ve tevhid inancını buluyor. Allah bir inancını buluyor o dönemde. O Ona gidiyor? O da kim? Amcasının oğlu hatırlıyoruz. Amcasının oğlu kendi seferinde. Barak'a bir nefer. Ona gidiyor. Ey amca oldu diyor. Ben bu gece rüya gördüm. Ancak bunun yorumunu size şey yaparsın. Para yaparsın bu yorumunu. Çok yaşlanmıştı. Gözleri pek görmüyordu. Biraz sonra durdu. Dedi ki Hatice, ne mutlu sana. Bu ay, Göttingen ay, o ahir zaman son peygamber o. Hazreti Musa'nın bir verdiği o son peygamber. Mecna'dan çıkacak, huzur edecek böyle şeye. Ve şu anda o inanıyorum dedi ben böyle. İnanıyorum kim olduğunu aramettere belirdi. O henüz daha peygamber olmadan seni elde edecek. Yani konuya girmesi o yorumu. Sen evlenecek. Ondan sonra senin evine peygamberlik verilecek. Oradan dünyaya nırsız edecek bu şekilde verilecek. Hatice dedi ne mutlu sana. Bir peygamberin eşi olacaksın böyle. Ne mutlu sana böyle. böyle. Hatice ve ademizde bana Hemen kararın değişti de evlenmeye karar verdi. Verdi ama Acaba, henüz da peygamber değil ama kim olabilir peygamber Mekke'de acaba şimdi? Tabi diğer yandan yine işte geliyor buna aletleri, şöyle bir düşüne bakıyor, bu olmaz peygamber, bu ama peygamber. Hadis-i de o amca ondan ilim okumuş, Onda, o dönemde böyle dini kültürü var kendisinin bilgisi var, çok akıllı kendisi de. Bu aklıyla şimdi o peygamber adayı kim olabilir, şimdi orada başlayayım böyle. imtihan kendisinden böyle. Bir gün ilkinden sonra tarasa çıkmış, akşama doğru, yanda birkaç cariyesi, ete bakılırken karşıdan biri geliyor, öne bakmış, ağır adımlarla yürüyor, gayet vakarlı, öne bakarak yürüyen birisi. Şöyle baktı baktı, tabi tanıyorlar birbirlerine Mekke halkı, o küçük Mek Mekke mükerreme, gene kim? O da muhammed Emin adı onda, o da muhammed Emin. Yani o dönemde müşrikler, Peygamberimize de öyle demişler, yani Emin yani güvenli Muhammed. Eğer Muhammed Aleyhisselam yani o da peygamber değil, bir şey söylemişse o doğrudur, inanmışlar böyle Vakil gelen Muhammed-i Emin, Vat-ı Tahir'e muhammed Emin geliyor. Şöyle dikkate baktı, baktı, baktı, ona gün ısındı. Olsa olsa ancak bu olur Peygamber. Her açıdan böyle. Güvenliği, ahlakı, terbiyesi, her bir şeyi böyle olabilir. Ama tabii birden karar veremiyor tabi, bir sınanması gerekiyor, kendine göre gerekiyor. Peki ne yaptı, nasıl sınadı bunu? Onun bir adeti vardı böyle. Bazen, biraz güvenli kişilere para verir, mal verirdi. Onlar orta onları ortak yapıp Şam'a gönderirdi onlara böyle. Bu defa da ben de Muhammed ortak teklif edeyim. Onu şama gönderen ticaretle. Çünkü insanın asıl kişiliği, kimliği yolculukta belli olur mu Uzun yolculukta böyle, belli, belli olur böyle. Bir insan evinde, yakınlarında yaşıyor, işte çevresi yaşarken rahat huzurludur böyle, yumuşak olur böyle. Ama yol, helese çöl yolu, uzun yolda. Uykusuzluk var, güneşli yanmak var, rüzgarda ısınmak, rüzgarda, rüzgarda çarpması var, her şey var yolculukta. Ahlak bile değişir yolculukta. Yani sinir, sistem bozulur, uykudur, yorgundur, insan sarsaytlarına sarsay, sarsay, böyle bir Bunu bildiği için, bunu samak için bunu yaptı böyle hadi şey. Kadir Safiye Validemiz, alası oluyor, Peygamber'si. Onu davet etti. Hemen gitti tabi. Hatice daveti, hemen gitti tabi böyle. Dedi ki, ya Safiye, benim senin teklifim var. Yakında ben Şam'a bir kervan göndereceğim. Dedi ki, kervan, devre konvoyu, kervan adı onlardan vereceğim. Yakında Şam'a kervan göndereceğim, bir ortak istiyorum, arıyorum. Muhammed'i bu işe ben layık gördüm. Eğer kabul ederseniz onu göndereceğim. Tabii sevindi. Peygamberimiz o anda amresinin yanında muhtemelen peygaması böyle. Ebru Talip amcası, yengesi onun da Fatıma. Fakat çok peygamber baktı ama yengeçti muhtemelen yengeçti Olamadı böyle. korlamadığını böylece. E, Peygamberimiz yaş 25 oldu, eldenemedi. Amresi bunu çok sever Ebru Talip, o durumda çok kıt bir geçimim vardı Ebu Talmud'de. Yani, bir yoksulluk ona da vardı. Çok suydu hâldı yeğeni Peygamberimiz'i, onu öğrendiremedi böyle. 5-25 oldu. Sonra, Büyük Anlılıkçı geldi Haticeval'in yanına, ona durumu anlattı işte, şu anlaşıyor satışa bu şekilde, ona talimatı verdi. Yanına, kölüsü vardı. Adı Meyser'e çok akıllı, gönlü bir kölesi vardı. Ona çok güvenir, akıllıydı, o işleri. Onun yanına peygamber eş yaptı. Ne iş yaptı bunu? Sır peygamberi izlemek için böyle. Onun için yanına gönderdi. Kervan bir çıktı. Şam'a doğru. Bir büyük kervan. E, kervan kod değil yani, bir keravan gönderemek böyle. Her devrenin başında bir adam... Bir de muhafaza gerekiyordu, koruması için yolda, beş karşı, silahlı muhafaza gerekiyordu. Yani masallı hükümet bir iş tabi bu iş. Kervan çıktı. Yani meclere hep Peygamber'e gözlüyor, onun evrinde ama. Peygamber'e kervan başı şu anda böyle. Demenin biri hastalandı yolda, yere çöktü, yüzükleri kalkamıyor ayakta tutulmuş devenin, ayak kalkamıyor böyle. Geldi mesele, dedi ki, Ya Muhammed Edehmet Aleyhisselam. Bir deve hastalandı, uğraşı yorununu kaldıramıyoruz. Bunu keselim mi ne yapalım, ölmesin burada. Dev yeni devesinden, bir bakaya böyle. Gel Aleyhisselam Hazretleri, ay peygamber değil. Ama irasal makamı deniyor böyle. Deve mübarek eliyle, Ayaklarına böyle suvazayla devrenin, hemen de ayak kalktılar böyle, zinde böyle, öbürleri geçti geçtiler böylece. Neyse bunu kabarttılar, bunu böyle aldı bu şekilde böylece. Gidiyorlar yolda, Neyse şaşırırdı Allah Allah. Ha? Hiç bunlara güneş yakmıyor, çöl, taraf yanıyor, dağ taş yanıyor ama bunlara yakmıyor. Başka kalıra baktı, bir bulut, küçük bulut. Kerem'in üzerinde böyle. Allah, bu rastgele mi oldu bu acaba? Tabii yol dönüyor, dağ tepe geliyor, dere geliyor, yol rizak oluyor. Ama kerim bulut, o da dönüyor bunlara böyle. Zaten. Bunu kaydetti. Şam'a Şam girmeden, oraya bir kasaba vardı. Adı Gusra. Gusra adında. O dönemde çok meşhur bir kasabaymış. Şam'a bağlıymış. Yani Şam ülkesi. Genelde orada geceleyiyorlar, kervan sabahına Şam'a gidiyormuşlar sonra. İki gün sonra oraya geldiler. Bir ağaç almıştı, büyük bir, bir ağaçın altına kervan indi. Yeveller çöktürüler, otururlar. Orada bir manastır vardı, manastır. Hristiyan rahiplerinin kapandı bir yer. O daha önce de Behire vardı. Rahip Behire vardı, meşhur kendisi de. O ölmüş, yerine öğrencisi Nastura'ya geçmiş. Adı Nastura, Rahip. Ama o dönemde hak onların dine ama. Peygamber gelme işlemi Nastura da o gün tarasa çıkmış, manastarası çıkmış böyle akşam üzeri bir yolu gözlüyor böyle. Böyle bakarken karşıdan bir kervan geliyor. Elde olmadan tabi sel bomboş tepki kervan geliyor. Uzun bir kervan geliyor. Ona takıldı aklı gözü. onu izlenme başladı. Şöyle başı kaldırıp baktı. O da buldu gördü. Kervan dönüyor. Bu da dönüyor bence. Allah Allah dedi. Çünkü okumuştu Peygamberden gelen eserde kendine gelmiş onlara. Son peygamberden baş ucunda olacak diye bu şekilde. acaba burada peygamber olabilirim acaba burada? bekledim Bekledi. Keravan ağacı altına konunca bul durdu orada. Ondan tamamı Hemen kalktı, geldi oraya. Daha ben tanışırmış bir ile beraber. Ondan sonra kim bunlar derken böylece, İşte kim bu kefenle başlıyor Muhammed. Ona bir baktı şöylece. baktı baktı. Ona bir kara soru sordu. E anne baban sağ mı? Hayır. Ne zaman öldüler? İşte babanın doğuma ölmüş, Annem şöyle derken bu şekilde. Eee işin sordu. İşte ben işim oldu diye böylece. Amcamın koyunları, onlara bakıyorum ben dedi. Karısına da Tamam dedi. Döndü şimdi dedi ki mecliseye siz de gitmeyin dedi Şam'a dedi böyle. Şam'daki Yahudiler bunu tanırlar dedi böyle. Bunu tanırlar. Bunlar kalkışırlar dedi böyle. Siz de gitmeyin Şam'a. Burada satın malınızı yarın sabah dönün gidin dedi böylece. Bu dedi bu peygamın hoca bu dedi. Benim de işhadım bu dedi böyle. Yanılmasam bu dedi böyle. <gülüyor> Tabii yanılmasam dedi. İşhadı yaptı böyle. Bunun üzerine 5 İsrail ile Peygamber'in arasını kabul etti. Ertesi sabah Musra'da malına çıkardılar, elleki mallarını. Tabi Şam, o dönemde Orta en büyük merkezi Roma'ya ait böyle, Doğu Roma İmparatoru ait. En büyük merkez o zamanlar Şam, Orta Burası Orası tabi daha küçük kasaba, Şam'a bakarak çok küçük kasaba. Fakat, Öyle oldu ki meğer bunlara bir de müşteri yüzüne başta yığıldı muhteremler. Mallar çok rivaç buldu. Çok özel kâr malları. Oradan mal oldular. Davuç aldırın malları da. dönüşe geçtiler bunlar. O dönemde kimin keremanı varsa yolda kimin keremanı yolda varsa keremanın yaklaştığı mı gelmesi Mekke'ye mükerremeye bir önce gelirdi. Önce bir kişi müjdeye gelirdi. Hatıvalerimiz tabii biliyor gidişi gelişi, ama Şam'a giderler diye bir iki gün daha geç hesabı yapıyor, ona göre yapıyor. Bakıyor, önce yani müjde geliyor. O hızlı deveye biniyor, tek başına hızlı geliyor. O geldi, Yasin e dedi işte Mekke yaklaştık gelmek üzere. Hacı Vademiz yine çıktı tarasına, karşı kerran bakarken, bak iki tane kuş, büyük kuş, altmış tane kanatlarını, açık tane kanatlarını, açık kanatları, iki kuş böyle, bir göl geliyorlar böyle. Allah Allah, iki tane kuş, kanat açık, uçamaz bu şekilde kuş. Kanatların çıkması lazım. Açık kanatları, büyük kuşlar, açık kanatları, hep kervanlar geliyorlar, yaklaşıklar baktı ki peygamberimizin başlığı kere kuş, melek bir konağa baktı Bunu gölgeye diyorlar tabii ki enişte böyle işte bunu da gördü. Her tabii ki kervan geldi, peygamberimizin satarı içeri aldı, hesap görülüyor. İşte şu kadar mal sattık, şu kadar para tuttu böyle, İşte şu, şu kadar mal aldık, şu deken, hesap beken böylece. Hatiora'nın batı ki öncekinden çok daha karlı olmuş bereketli olmuş bu kazanç böyle. Ama onun altı karda parlı değil ama yani. para onda. Onun altı peygamberimizde. E, peygamber mi? Evrudey girdi kölese mecisine sordu. Nasıl yolda? Kızdı mı? Hırslandı mı? Sinlendi mi? Kuslu yaptı mı? Barıp çağırdı mı? Ne yaptı? Hayır dedi, hiç bir kaybı <gülüyor> yok. buradaki kaybı Her zaman vakarlı, her zaman sabırlı, her zaman sakin. Kimsenin gönlünü kırmadı, hayvanlara bile hoş, horba hayvanlara baktı. Ve olayları, devin hastalandığını, Nastura'nın işadığını anlattığı, anlattığı anlamları, artık verdi. Karabiratçı Valdemiz. Bu olsa olsa benim bu şekilde böleceğim. Peygamber'e tabii, Peygamber'e hakkını verdi, gönderdi. Yine Hazreti Safiye Validemize, Allah ı onu çağırdı. Bu nasıl durumuna böyle böyle. Onun da Hatice Validemiz 40 yaşında. Peygamber 25 yaşında. Yaş farkı var aralarında ama Hazreti ezilmediği için tabii genç zinde, dinamik kendisi de Sonra Allah'ın hikmeti bu şekilde ama, önleşmeyle. Sonra geçecek o konu inşâAllah, hikmetine. Anı durumu Hassâfiye'ye, eğer kabul ederseniz ben el ve işliyorum bu şekilde böylece. Gidip ağabey, ben söyleyeyim. Ebu Talib'e söyledi, o da tamam kabul etti. Hatta eğlenen imkan peygamberimiz o anda. Durumu yok. edemeye. Be. Rabbim öyle yapıyor bu, ezelde yazılmış bunlar Kader böyle, kader, kader birliği. O dönemde tabii hisleme, söyletme şey o zamanlar böyle, davetli muhabbet yok o zamanlar böyle. böyle. Karabih verildi mi, hemen gündüzse o gece, hemen bir iki alt ediliyor, yerine giriyorlar zifa olarak böyle, öyle bir dönem o zaman da böyle. Öyle fazla eşy yok zamanlar. Ne varsa eşyalara belge. Hatice bu aldeğnezin evi tabii daha geniş, büyük, daha müsait her bakımdan. Oraya, orada elime karar verildi. Ebu Talib Peygamberimiz adına, varakabinefelde aça adına nikakdi yaptığı yapıldı orada. 400 miskal gümüş kondu, mihri kondu. Bu şekilde akıt yapıldı da Peygamber Aslan Hazretleri az beraber, o da Ebe geldi orada ve rüyanın ilk bölümü gerçekleşti. İlk bölüm ay Hacı Anam'ın koluna girdi yanıltı. aynen gerçekleşti böylece. İlk bölümü gerçekleşti. Peygamberimizin Ali sabbatın eğlenmesiyle hayatı da değişti muhtemeler. Yetim doğdu annesini, babasını görmeli. Tabi dilek olan, yaşayan tabi bunları bilir. Çocukken dışarıda bakır piyazetleri çünkü oyunu çocuklarla tabi. Babalara geliyor çünkü koşu yolda baba diye babalarına. Babalı elini tutuyor, büyük küçükse kucana alıyor bunları falan, okşi ok eve götürüyor. Sonra bakıyor, bakıyor da benim bu büyük eve geliyordu böyle. Anne, niye benim babam yok? Herkese babası var, niye benim babam yok? hasta Ahmet'e validemiz de bizim önce zor tutarak yavrum Muhammed'in senin var ama uzak bir yere gitti o. Gelecek mi yavrum inşallah böylece? Tabii zaman anında Peygamberimizin babasının olduğunu öğrendi. Hi babasını görmedi. Bir babalık şefatini görmedi. Baba kucağı görmedi öyle böyle. Bakın bakınca arkadaşlarını iman böyle. Altı yaşında annesi vefat etti Hem de yolda Medine dönüş yolda vefat etti böyle. Dedesi ise aldı böyle. İki senen sonra o da vefat etti böyle. Bakın, yetimmişse yetimlik var. Yetimimiz böyle. Elden yetim verilecek. Nedirsi, Abdülmuttalip, Abdülmuttalip bedesi, on torunları çok. Onun torunları olabildi, kızları çok. Hülüm has halinde, Ölce anladı, oğullarını çağırdı. Gelin bakan emre, geldiler. Onun vasını yaptı, sonra şunu söyledi. Bakanın şu Muhammed'in torunu mu dedi böyle, yaşı sekiz yaşında, ölümden korkmuyorum, öleceğim diye işim yanmıyor ama yettiğim Muhammed'in arkandan kalacak. Dedim, bundan kalıyordu böyle, böyle, böyle, ama kaderi buymuş. takdir etmiş Mevlam, öleceğim. Buna işe kim bakar buna, kim bunun üzerine alacak bunu böylece? Ama incitmeyecek buna kırmayacak kırmayacaklar bu şekilde. Ebu Leb çıktı önce. O daha yaşlı bir o. Ebu Leheb. Baba onu ben alayım. Bak tabi oğlum malın çok. Ama kalbin katı, yüreğin katı. Merhamet yok senin böyle şey. Sen bunu üzersin. Benim yavrum Muhammed'im çok ince fikirli. Onun kalbi yok mu çok kalbi şeklinde. şekilde. Sonra bakamazsın böyle. Ebru Talib bu sefer çıktı. Babam onu ben alayım. Yarın senin malın yok. Malın yok ama yürüyen kalbin zengin senin yavrum böyle. Merhametin çok. Hanımın Fatıma o da iyi böyle. Ama bir de Muhammede sor bakıyor hemen böyle. Kim işe bakalım böyle böyle. Döndü Peygamber'e bize dedesi Abdülmü ''Yavrum, Muhammed'im, ben hastayım, öleceğim, gideceğim ben. Ölmeden senin teslim edeyimi sağlam bir eli istiyorum böyle. Hani amca istersen kalktı, ev Tayyip'im, boyunca saldırdı, ağlayarak böyle. böyle. da böyle, dedesi de gidiyor, boyunca sarıldı, ona sarıldı, ağlaştı bu şekilde. O aldı böylece. 8 yaşında oldu, 25 yaşına kadar... O da kaldı. Yengesi Fatım, o da çok iyi Bağtik'in içine işte, böyle, böyle. Her zaman onun gönlünü çalışırlar, her yerini yapma çalışırlar. Tabi Peygamber'imiz, Peygamber namz-i aday. O da kaldılar. İr-i Asat makamı denir, İr-i böyle. Kiramet üçlü makamda, onu da evveli. Peygamber'in i̇r makamında. İşte, Peygamber Aleyhisselam adetleri, tabi amca eğilinde malı yok. Dönemde. Büyük yok, üstübaşı eski tabi kendisinin hiçbir şeyi yok. Garip, bunu bükük, yetim bu durumdayken böylece. Evlenince Elhamdülillah bir eşi oldu muhtemelen peygamberle. Yuvası oldu böyle. Hem de büyük saray o zaman Mekke o dönemde böyle. Açanta varlıklı. Varlıklı. Da elini gösterdi ki ya Muhammed dedi, "Abrem malım mümkün çok. Hepsi sana verin bunları." Yüzüne bunlar ki bunları üzerine ağışılırsın bunlara var burada. Erham'dı evi oldu, yuvası gayet eşi sadaka eşi oldu. Lekin çülüklü oldu hazretim böyle. Tabii çok da mutlu. Hatredi kuran valimiz onunla da peygamberlik şeyini bile bili içinde hiç bir an kaybı kırmadı bir an kaybı kırmadı böyle. her zaman bunun tebessiyle karşıladı neyse anında yaptığı hep bunun gönlünü aldığı o kadar bununla bütün kanatına buna gerdi bale <gülüyor> ağrı da vardı mekiyol mükaremede ağrı da vardı çevresi de vardı benim kurdasın kurdasız dede ancak Peygamberimiz tabi yine tatmin değil ama yani eşi öyle eş bulunmaz mesela Ayşe mesela dans ettiği o da pek eşi o da çok muhterem o da her cennet muhterem böyle ama arada yine oldu bazı yaralanıb şey Peygamberimiz anın bazı oldu böyle kırığın ardan böyle. Bir peygamberin tabi yuvasına kadar mutlu olsa da peygamberi tatmin bu böyle. Neden onun bir davası var ya, onun için yaratılmış. Ağır zaman peygamberi olacak, son peygamber olacak, insanları cinlere peygamber olacak böyle. O büyük bir davanın insanı, adamı. Ve... Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne yavaş artık böyle gayep aleminden, açın başında perdeye perdeyle gayep aleminden yani melektan alışması için üniversiteye dönüyor buna böyle, böyle atması için. Yani normal bir insanın Peygamber'e giriştiği kolay değil muhtemelen böyle. Hatta normal bir insanın evli olması da kolay değildir. Evli olayın geçişi bile kolay değil muhtemelen böyle. aleme geçmek Maddenin sıyrımı kovdur ya şey. Evet, evlilik güzel. Hikayeleri güzel, hoştur böyle. Kerametleri dinlemek insana kulağına hoş gelir. Ama onların bir de evveliyeti var onlara. Yani. Çiğirciler onlara. Bu yani. şekilde böyle. Değil, anlaysa maddetleri giderken bir yerde bazı büyük taşlar, kayalar silah verdi. Esra Ya Resulallah diye böyle. Ağaçlar, dağlar, Bazen de melekler, önce görülmeden, tabi hayali görünerek melekler, Esselam verildi Peygamber'e böyle. Bu durumda, derken artık yaklaştığı Peygamber'in dönemi muhtemeler, yaklaştığı böyle. Yani iyice böyle alıştırıla alıştırıla ve o aleme mevkut âleme alıştırıla alıştırıla. 40 kaldı. Peygamberimizin her gece rüya göre başladı. Yani vahiy rüyayla başladı böyle. O da vahiydir böyle şey. Halise geliyor 46'da bir cüzü diye Vahiyin rüya. 46'da biri. Çünkü 23 yıl peygamberinin dönemi, 23 yılda kaç 6 ay var? 46'dan ortadan böyle. 46'dan böyle. Her gece rüya görüyor. Açık böyle. Ersi günün başlarına ne gelecek? Kimle görüşecek? Ne olacaksa, hatta ne yiyecekse onlara girecekse, göre, açısını gördü böyle. Uyanık gibi görüldü böyle, böyle Onu yaşardı. Sonra biraz daha geçine vakit Peygamber Aleyhisselatü'nün gönlüne bir mağribi hal geldi. Yalnız kalma. İhtiyaret etmek yalnız kalma. <gülüyor> Mekke'nin çıkacak, yalnız kalacak artık gönlü volkan gibi yanıyor. Derler. Allah aşkına böyle böyle. Gözük şey görmüyor. Derler. Evet. Onda çoğu çocuğu var. eşi şey var. Derler. Her şeye var. Ama gözü bir şey göremiyor. Derler. Fakat bunu belirtmiyor o Mahdişap Validemize. Belirtmiyor böyle. Yani gönlü kırılmasın. akıb bir şey gelmesin diye. Bu içtekini gizliyor. Ama kalp alemin, gönül alemi, gönlün alemi ...volkan gibi yanıyor, Allah diye yanıyor mu denem böyle. Gecelerle böyle, o görenin yanıyor, yanıyor böyle. Allah diye yanıyor mu Nereye baksa, Allah adamın kudemi görüyor, nereye baksa böyle. Mesela bir ağaca bakıyor, bu bir çirket yok böyle bakıyor. Oraya kim ağaç yaptı böyle, insana kim ağaç yaptı böyle, her şeye buna bakıyor. Sonra ağaç da atacağım Ya hadice sana bir şey açacağını söyleyeceğim ama... Sakin kalbim bir şey gelmesin ama böyle. İçim ve elimde olmadan yalnızlık bana sevdiriyorsunuz, yalnız kalmam gerekiyor böyle. Eğer izin verirsen, izin verirsen eğer, ben çıkayım biraz dedi, mekan dışında biraz kalayım bir işte şey böyle. Ama aklına bir şey gelmesi. Yani senden kaçayım gibi, istememe gibi akla gelmesi o yönden böylece. Ve bu peygamın hep de izi devamında böyle ya peygamada bir değişim olup peygamada, manevi bir değişim, bunu fark edecek kendisi de. Olur ya Muhammed dedi böyle, İslam'a gidebilirsen böyle. Hemen kendisine ağzına azladı, bir boşya alman kondu da böyle. Ne var ekme artık, neyse katıklara, kuru katıklar. Az onlara böyle, boğaşaya bağladı, alma bunlara böyle. Bir yere git, bir kadar kal, gel eve çamaşır değişirsin, üstüne düştün, değiştir, bu şekilde böylece. Derhalse çıktı yerden şimdi. Nereye gidecek biliyor mu? Bilmiyor. Şey bir yerden döndü böyle. Hayır, karanlık sıktı her böyle. Bu yerden yol böyle. Nur Dağı'na doğru bir döndü. O yöne çıktı böyle. Mutasip çıktı böyle. Mudaha böyle. O taraflara doğru gittin. Nur Dağana şizen çıktı. bize bir mağara var. Kara mağarası evvel. Gider görmüşlerdi. Küçük bir mağara böyle. Tepesin zirvesinde Kara değin bir mağara var. O Nurdahan'a çıktı, o mağaraya girdi. Oraya girince nasıl kayıvanın şu annesini bulur da anne kucağına gider, çünkü o zaman tam böyle tatmin olursa devamında rahat rahatlıyor muhtemelen böyle. Oraya girecek böyle. Orada kalıyor, günlerce kalıyor böyle. böyle. Tam Azı yiyor, az ışıyor orada. Hele geceleri devamlı gökleri izliyor ay yana yıldız hareketlerini, bazı tabi melekleri geçişini, bazı sesler geliyor, Şunlara, bunların alemle bir bağlantı içerisine verici. Ama gönlü Allah'a de yanı yoktu. Gün tam hareketlerine işte verici. Ardı bir eve gelirdi. Hiç amaç değişti. Azı kalırdı. Ama her dönemde tabi farkı sana var böyle. Dedik ki şimdi kadınlar Hatice valemizde bak Hatice sen bunu çok seviyorsun, buna bütün malın, mülkün, bunu sen bağışlıyorsun ama bu kaçıyor derler. Ciddi verdi de bunlara. Uyanmadı ama, yok hayır dedi, kella hayır, hayır. olmazdı beni. O benim birimim, işte efendim, diyeceğim. Bir gün, Paris'e günü, bir ayı 12. günü, Paris'e günü, Aleyhisselam Hazretleri, işçak vaktinde, Güneş'te yeni çıkmış, doğmuş, Çıktım mağaradan, Edran bakıyor böyle. Bakıyor, dalgın dalgından bakıyor. Gönlü yanıyor Allah diye. Yalnız gönülden böyle bütün hücreleri, bütün zerreleri böyle, her şey Allah diyor. Dikki Mevlamız'a. Bir ses duydu böyle. Ya Muhammed diye. Sonuna sonuna baktı. Ama sanki gök gürüledi böyle. Patır patır böyle. Nasıl bir bazı güler böyle. Sanki patır patır böyle gök gürüledi. Nur da sarsıldı. Ya Muhammed sesiyle beraber sağa sola baktı. Seni göremedi. Başına kaldıra baktı. Cebrail Aleyhisselam gördü. Yine gök arasında. Gerçek sureti şekliyle, karaklı olarak, yeri bir kapamış an yani böyle göründü. Sonra İnd Yan'a geldi. Yesar Şehre yanına geldi. Dedi ki: "Ya Muhammed, ikra. Oku." Gördü peygamberimiz: "Ma'ane bir kahre in. Okuması, bilmiyorum." "Rabbim onu okurak bil bildirmedi muhterem. okumaya zaman böyle." Eğer bir bilseydi ne derlerdi? Kunik'ini yazabilirdi böyle. Bak. Ya bunu ümitleniyorum ona. Hiç okumadık mı? Bilmezdi belaziye. Bilmiyorum. Üstü ver, üçü dedi ki buyurdu. ikrev ismi Rabbik. Beş ayet-i getir getirdi buradan belirli. Getirdi. <gülüyor> peygamber Sırt Aleyhisselam Hazretleri'ni, tabi Cehbar gibi büyük bir ulu, ulu melek, yani büyük bir melek, onunla bir temas halinde olmak, ruh, ruh halinde, ruhsal halinde böyle, peygamber sarsıldı sanki bir sıknotlar gibi 3tüme başladı ateş gibi yandı e, ak, aklı artık nerede gidecek böyle hemen eve geldi ya hadice bana bir şey göründü Ben çok korktum ben Ay ne oldu bilmiyorum bana çok korkuyorum ben aldı bunu amca onla götürdü Baraka bir nefle götürdü amcam oldu dedi böyle böyle benim dedi eşime böyle bir şey görülmüş o sordu Anladı hemen. Dedi ki, Mut, ne mutlu sana ya Muhammed dedi. Hazreti Musa'ya o işleri görünen o cibri emin olur dedi Bir emendir. Sana nöbet verilmiş ama davet verilmedi dedi. Yani davet tebliğ verilmedi abiyle. ah böyle. Ah şekli bir ah. Genç olsaydım da sana davet, davet en verildiği zamanlar İlk imadan sahibi ben olsaydım, ah genç olsaydım da, olumada sağ olsaydım da kavmini buradan çıkarınca sığaklaş olsaydım yolda hicrette. Peygamberler tabii oradan döndü, eve geldiler, peygamberi sakinledi. Fakat Cebrahsı'ndan gelmedi o zamanlar, başı melekte geldi melekler böyle, peygamberimize. Peygamberimizde öğretme başlarlar, İslam bazı şartlarını, abdiz olmasını, namakım öğretme başlar melekler peygamberimize, günün için başlık meleklerle böylece. Sonra bir gün yine Aleyhisselam hazretleri, yoldan evine gelirken, yine bir ses uydur böyle. Gökten Ya Muhammed diye baktı, yine Cevâb-ı Aleyhisselâm Yine bir titreme geldi, vahiy deniyor buna böylece. Yani çok farklı bir şey. melekle ile görüş yoktu. Büyük melek görüşme tabii. Eve geldi. Hadis'e yine bana aynı şey göründü. Titriyor titri bu şekilde. Örtmen ört. Destruni, destruni. Yani Örtmeni ört uzandı. Ağaç, ağaçlarımın örtü üzerine. Yeşil kısmı var. Orada. Örtü üzerine örtü bu şekilde. Biraz sonra Cevabı Aleyhisselam İnsan şeklinde odaya geldi. Odaya geldi ve Risalet başı işte böyle. Bu ödesin bile yâ'yü müddestir bu ya Yâ'yü el müddestir kum fe enzir ve rabbeke fekebir ey müteddestir örtüye bürünen yatan örtü üzerine örtüyü bürünen Kum, kalk, kalk. Nereye kalk? Görebe kalkar. Görebe başlıyor şimdi. En zorluğu göre peygamberin görevi muhtemelen böyle. Yani Sıfıdan başlıyor. Mekin mükelemede tek Müslüman yok. Maraka'da ölmüştü. O da o sadi, Maraka'da o sadi. O da ölmüştü böyle. Mekin mükelemede tek Müslüman yok. Önceki peygamberler mesela bir peygamberle gidiyor. Bir kız başka peygamberle geliyor böyle. İnananlar çok, müminler çok. Hazır geliyor Ama Peygamber'in görevi sıfırdan başlıyor. Nerede? Dünyanın en vahşi bir yeri çölde. İnsanda yarı canı var. Yani kan döken böyle. Gasp böyle. Kadınlar çöldüğü kaçıranlar, satanlar köle pazarında. Savaşlar, devlet yok. Panun yok bir şekilde böyle vicdan yok böyle insanlar böyle. Karanlık vicdanları her biri alkolik. her bir alkolük böyle. Şarap mı böyle. Böyle bir insanlar sıfırdan başlayacak böyle olarak böyle. Putlara tapmıyorlar tabii. Bu Kum, koğ, kağ, ber ve kağ. Fe endir. Fe fe takibi demuğ Hemen inzara başla. İnsan korkutmaya, uyarılmaya, korkutmaya başlıyor böyle. Yani inanmayanları, Allah azabı ile başlıyor böyle. Ve Rabbeke Fekke bir, Rabbe'nin tekbir al böyle. Tehvanse ayağa kalktı, aleyhissamadetleri. Ama her şey değişti, o böyle. Ayağa kalkınca, bütün gökler göz önünde peygamadı böyle böyle. Bir dikkat, gökler, melekler, Yıldızlar, kardeşler, artık göz önü sundular böyle. Beyansız böyle. Buyurunca Rabb'inin tekbir al, tekbir al. Allahu ekber de peygamber Allah'ın sesleri. Hacı Vadim onu izliyor bir şey böyle. Bir şey secde. Tabii çevrersen geldi o içeriye. Görmedi ama geliriz şey, Ama bir şey oldu o da böylece. Böyle şey. yani, ayağa kalkması, tebrik etirmesi. O tebrik etiriyor hocam. da Allahu ekber. Ya Aleyhisselam gitti, Peygamber'e de yanına bakıyor şimdi bakalım. Ne oluyor, bir şey oluyor ama ne oluyor bakalım bu şekilde. E oturuyor Aleyhisselam'ın yere muhtemelen der. Değil ki, ya Hatice? Ya Hatice? Bak az evvel böyle Cebrail Aleyhisselam geldi. Rabbim bana Peygamberlik davet görevini verdi. Ben bunu layık değilim, ben bir yetimim, bir garibim ama. ''Rabbi bana bu görevi verdi. İnsanları Allah'a davet edeceğim. Bu tabahta buna vazgeçmeyi çalışacağım.'' Ben Zorlu bir görev. Tabii karşıya çıkacaklar, dirilecekler, kutperestler, işkence olacak, baskı olacak, zulüm olacak, her şey olacak. Her şey sabırcı ben böyle edeceğim. Mevlam sonra buyurdu, ''Medi ki, fas bir.'' Veli Rabbeke fas bir. Rabb'in içini sabret. Sabret böyle şey. Yani işin zor. Ne geliyor? Dedik ya Hatice, Rabb'in peygamberlik verdi. İnsan davetine emri olundum. Evvelen senden başlayayım Hatice. Ya ateşe ilk Müslüman sen ol. Ustana nasip olsun beni. İlk ümmetliğim sahibim sen olma Hatice. Hacama <gülüyor> çok duygulan başlıyor Allah'ın altına. Dedi ki, ya Mamak Bensa bu şeyleri zaten kesilmem. Ben, ben bunu bekliyorum ben eşya. Tuturlar açalım hep beraber. Ya cedde kulide bakarız böyle böyle. <messizlik> Şehadet en la ilahe illallah ve şehdü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. O peygamber-i şer-i mükerremler hacî bunu söyledi. Yahya Samuda orada da oradayım, o dost söyledi bunu söyledi. Bunu söyledi. Tabi nasıl söyler bunu? Bir kelime inşaatı ile hac valimiz en Müslüman çıktı onda. Bir numaralı Müslüman. İlk ümmet, ilk sahabe Peygamberimizden bu Canı görürden itrazsız Müslüman oldu. Tabi cezbe gelmişken işte kolam yok böyle. Allah demek kolam o teramdar. Gönlü Allah demek kolam böyle böyle. Dil demek kolay. Büyünün kolu yoktu yani herhalde. Sen geldi yani Nasıl bir kesilen tavuğu çırpınır böyle, çırpınır mı yani böyle, öyle cezbedir mi yani böyle? İşi açamış böyle volkan gibi yandı böyle, Allah diye bir şey yaptı. Allah diye başladı, bir çırpma başladı, duramaya kendisini. Öyle sakinleşirdi, gene geldi. Dedi ki, ya Muhammed şimdi ne yapacağım ben? Müslim oldu yani böyle, iman etti böyle, şimdi ne yapacağım? İki yıkat namaz. Oradan kaldı. Her imana gelen gayrimüslimin Müslüman olduğumu ilk yıkat namaz kılması. Oradan kaldı böyle şey. Nasıl namaz kılacağız? Önce Abdülhamd'in baktığında böyle. Yüzyılın yani tarif etti. Şimdi yüzünü yıkat, elini yıkat bu şey. Başta meşterken bir yıkatı böyle şey. Tevhasat şey, seteri imam oldu muhteremler. İlk cemaat İslam'da ilk cemaat küre-i yer üzerinde. Resulullah imam ilk Cemaati, eşliği, sevgili hanımı, Hacı Kürbü onu cemaat cemaatı durdu, oğlu, İki rekat namazı cemaate kıldılar. İki rekat namaz kıldılar böyle. Nasıl namazı acaba? O namazı mı hatırlayan bir zehre semit alabilsek, onlar namazının böyle. Peygamber ilk sahabe göre böylece. Hatice Kübra böyle. Cehennette kadlarının başı. En üstüne, Cennet'e muhtemelenler. İki namaz kıldılar. Ne tabii sürdü, ne oldu bilmiyorum muhtemelenler. Namaz kıldılar. Tabii bundan sonra Peygamberimizin artık başladığı en zorlu günleri muhtemelenler. Zaten dünyaya babası geldi. Yani dünyaya gülmeye gelmedi ki Peygamber. Dünya yaşamaya gelmedi ki böyle. Babasız dünyaya doğdu. Sonun yanında kaldı. Dört sene orada kaldı. iki annesiyle beraber kaldı. Annesi yolda öldüğü üzere kapakla yapıp ağladı. Anneciğim gitti. Senem öldüğüm beni bıraktın derlerden. Dedesi öldü. Yetimine geçti. Yoksul geçti gibi. Yuvakur'da biraz fark bir şekilde derken böylece. tabi zor günlere başladı şimdi. Der. Bir direnç. Ebu Cehil'in baş çektiği bir direnç. İstama karşı böyle, kutperestler böyle, her bir alkolü am böyle, günlük ekleyici böyle, şarap içiyor böyle, aile yok böyle, hiçbir şey yok böyle, vicdan diye bir şey yok bunlarda. Fakat, işlerine tabii elhamdülillah, gönüllere fazla kirlenmeyenler, başta Ebu Böksüzük Hazretleri muhtemelenler, böyle. o, Zeyd-i Harise, ve Azat-ı Kölesi, Hazreti Ali, Hazreti Ali, en başta bunlar. Sonra diğer, aşırı ve olan sahabeler böyle, gidince bunlar, iman gelme başladılar. Fakat tabi duyulunca, işkence başlıyor muhtemelenme. İki şehit verdik. bir kadın, bir erkek, karı koca Oldu, Hazreti da işkence yaptı, çok. 10 yıl yaşadılar Peygamberimizle beraber nübüvvetten sonra. 15 yıl pek önce. Yani 25 yıl yaşadık peygamberimizde açalım 25 işte oldu. Yaşı oldu 65. 40'lı yaş oldu. En 50 oldu. 15 yıl peygamberin önceki dönemde, 10 yılda da peygamber döneminde. Ama en zor döneminde bile peygamber'e saldettikleri tabi hakaret ediyor, ağır sözler ediyor icabında yaralanıyor, gönlü kırılıyor, bitkin bir hale oluyor, üzgün bir evine geliyor. Ama hadise vâle bir hâle Yüzden eksik olmanın tebessüm ile böyle. Ona sarılıyor, ya Muhammed'im ben üzülmesem böyle. Onunla konuşturuyor, yani de bir şey ihram ediyor, şunları gönül alıyor. Böylece. Dert ortağım, yani. dert ortağım. Eve geldi mi, mutluğun derdine öyle bir çok güzel bir konuşmuş kendisi de. 10. yılda nübüvvet peygamberliğin 3 yılı geçiyor böyle. 10. yılında hac alemimiz hastanede oturanlar, hastanede böylece. anladı. Ya Muhammed dedi. Önden korkmuyorum ama seni ayrılıyorum. Ve de seni açırım burada böyle. Yani kimsen kimsen der orta olur bu nasıl bu şekilde böylece peygamberimiz ancak kuşanda mutlaka böylece şimdi mesela bizler bazen bulunuz ölecek kişinin yanında ama dışını görürüz can çekişiyorsa onu görür ama biz görürüz böylece onun gördüğünü göremeyiz ama yani o neler görüyor onda böyle. Fakat peygamberimiz hanımının gördüğünü görüyor muhtemelen böyle. Rahmeliklere geliyorlar. Has-i Meryem geliyor, Has-i Ademiz geliyor böyle. Eski saliye kadınlar, evliye kadınlar geldiler başına. Rahmeliklere oda doldu, hünce hünce doldu böylece. Onları hem hacca, hacca varımı görüyor, hem de Peygamber Gersin muhtemelen böyle böyle. Ve Peygamber kucağında mevleye kavuştu muhtemelen böyle. Mevla'ya kavuştu. Peygamberin mübarek eliyle onu mezara, Mekke mükerreminde Hacun derine mezarla eliyle deft etti burası bilece. Ali İslam yetim doğdu, yetim büyüdü, yoksul büyüdü, ezildi. Yetim diye o zaman hırhpalandı bir halk arasında. Hor göründü. Peygamberden sonra da müşriklerden, zalimlerden çok hakaret gördü. Eszab-ı kiramın işkence yapıldı. Bütün bunları göğüsleyebildi. Ama Eşad Çağabı'nın vefatı onu sarsın hatırına böyle. En zor gününde böyle. En zor günlerinde böyle yandım. O yola peygamber şu isim verdi. siyati Hüzün dedi. siyahet Hüzün böyle. Hüzün yılı bu yıl böyle böyle. Bak. Yani bütün çekilen dert çileler hiç kalıbın yanına böyle peygamber katla otura böyle. İftihar ettiği vefatı yeriniz sağ üstte böyle. İşi yandı ve gönlü yandı. Ama peygamber de olsa Allah'ın takdire kimse karşıamaz böyle böyle. Karşıamaz böylece kendi ömrü vakti kendisine. Şimdi işte bir karışa şey bak okuyun inşallah hakkında vereceğim. Yine Cebu'a'yla et aleyhisselam fekâle. Bir gün otururken yani peygamber aleyhisselam odasında evinde, Hacanın sağında bunlar oluyor bunlar, Cebu'a'la Aleyhisselam geldi. Dedi ki, peygamber aleyhisselam, o kar eşi nedir peygamberimiz dedi, kar eşi Muhammed dedi böyle, Hatice geliyor dedi böyle. Oda değil Hacan, bu başka adaymış, dedi Hatice geliyor, hele bir tabak var. Yiyecek bir şey var, onu sana getiriyor. Buraya geliyor. İlk reyi Hatice de Rabbiha diye Hadi râbbiha. buraya gelince, o halde Rabbine selam söyle. Allah ona selam gönderdi. Allah selam'a cevaptır. Allah selamı cevaptır. Bak, Cebrah'si vaslasıyla böyle şey. Hatice'ye söyle, Rabbi Allah ona selam söyledi. Söyle bu şekilde. Her, her selam Açma şeye girdi, tabi Cebrail'e görmüyor. Bu Peygamber'e, ya Hâdîce'ye, Hâzî Cibri'l, bak Cebrail burada, da görmüyoruz böyle. Ya, diyor ki, selâm rabbike, Rabbinden sana selam getirmiş. Ancak bu cennet olacak bizlere inşâAllah muhtemelen, kinesi ve böyle. Aleyhisselâm'ın kalbi Rabbil Rahîm, yarısında muhtemelen mi? Selâm'ın kalbi rahim böyle, ne olacak böylece? Hacı alemimizde Dünya'da mı? Dünya'da böyle. Hem de rüya değil böyle. Cebrah Aleyhisselam vasıtasıyla böyle. Peygamber'in diliyle böylece Yahudice bak Cebrah Hazar Cibri yarı burada taraftan sana selam götürmüş. Tabi çöktü duramadı. Coştu böyle, böyle. Yandı böyle. böyle. Allah'ın başlığı okudu. Sevinçten böylece. Nasıl Allah'ın selamını? Fekalet Allah-u Selam, emin Selam. allah Selam, emin Selam. Ve bir Selam diyor. Allah-u Selam. Tabi, V-Aleyhi Selam olmaz. Yani allah Selam olsun denmez. Selam dua. Yani selam dilemek. Haşa Allah'a kime dolayacak Allah'ın koruması için? Allah-u Ne burada? allah Selam. Selam Allah Keniş selamdır, geç böyle. Benün selam, onun selamdır. Zavra selam olsun, olsun. Böyle, böyle. Yine bu İslam adetleri kale ni Yine bir gün selam geldi. Zavra da onu hayrandı mutlak ömler, açığa böyle. Onun imanına. Onun Resulullah hizmetine din yolunda bütün varlığını sarf etmesi sebebiyle icabında peygamber geç kalsın çıkar da aramam böyle. Yani peşevci insanlarla böyle onu koruması için müsaade böyle. O kadar sadıkdı böylece evde geldi mi de kendi işi yanlışsa bile bakın dertte olsa bile onları kapar. Yüzden tebessüm eksilmez. Peygamber günün ama şaşıp oturmuş, şaşmışdır böylece. Şey. Cevrası'nın güne bir geldi, kareliği cibri gülü. Peki Peygamber Cevraman dedi ki, 5 Hatice'de beytin bir cenneti. Cevraman dedi ki, yağmur karşı Muhammed Hatice'ye müjdeler ver, cehennete köşküyle böyle. Min kasabin. Sal gümüşten onun köşk oluyor. sab gümüşten böyle. Tabi dünya gümüşüne benzemiyor Cennet gümüşü, Cennette de altın var bu terimle, gümüş var, inci, mercanlar olacak bu şey olacak belirce, öyle taş değil olmayacak orada. Dünyada altın daha değerli gümüşten, orada gümüş daha değerli cennette, gümüş belirli belir. Biraz gümüş olur abim, gümüşten yekpare köşker atıyor belir. Yüz kat, her kıyı yüz mis oda, tabi. her duşya dayalı bu şekilde özel yolda. Ama efendim işte ev büyüktü, işi çok mu? İşi yok artık Toz yok. Yani evi sileyim, süpüreyim, eşya tozlanmıştı para bir sileyim. Bakın efendim Her şey aynı kalıyor, eski miyi yıpranmıyor, toz yok efendim efendim. Orada böyle, her şey tertip bu şekilde. La صَبِفِي ve la Hiç dışarıdan ses girmiyor oraya, dışarıdan böyle. Ses geçirmiyor. Ben an vesabe iş oturan kişi yorulmuyor, bıkkınlık gelmiyor, usanç gelmiyor. Devamlı huzurlu, sakin, eruk sevgüşe geldiği. Yani cennette müjdelendi hayattayken de bu şekilde. Biraz daha aşağı valim demiş da uzun biraz. O yüzden in inşallah. Bu aşağı valimiz ben diyor peygamberimizin eşleri kısamayıp birini ama Hatice'yi kısandım böyle böyle. Onu görmedim diyor böyle. Ama şöyle kendisi böyle. Hiç onu görmediğim halde onu çok kıskanırdım. Hatice'yi kıskanırdım böyle. Neden diyorlar? Herkes onu alardı. Vefa borcu muhtemelen. Vefa borcu böyle bak. Vefa borcu aradan yıllar geçiyor. Medya oluyor bu olay. Vefa borcu Aşağı onu ben kıskanırdım böyle diyor. Neden diyorlar? Onu Hatice anlardı. anlardı. Ne zaman bir koyun bir şey bir hediye gelirse, kessiz kesilse hemen bir bölümü alır, bu Hatice'nin dostuna götürün derdi. Böyle böyle. Onu Hatice'nin arkadaşına götürün derdi. Onu gönderdi onlara. Diyor. Bir gün Dayanam Haticevali Ayşevalemiz Kul Dedik ki Resulullah, kendine miyekün, imretine füddünce ile Hatice, bunu sevdim. Ya Muhammed diye böyle, bu dünyanın ne, ondan başka kadın yok mu? Hatice'den başka olmuyor istiyor kadın böyle. Hep onu anlıyorsun bu şekilde evvelce. Bak Allah Allah'ın daha iyisini verdi, daha gençlerini verdi. O yaşlıydı, yaşlı, yaşlı, yaşlı dişi dökülmüştü. Böyle sayıyor. Fe yakûl, yine kânet ve kânet ve kâneli minâ yani Hatice aşe deme deme, o şöyle şöyle de böyle şey. Kimse almasa ki ama o inandı bana. Herkes bana o beni sevdiye, akış çıktı bana, mal ve bana yardım etti böyle. O zorlu günlerin kadını böyle. Medine rahatını görmedi Muhteremler. Medine merlerde İslam yoktur böyle şey. Evet dış düşmanlar var, bir savaş oluyor ama Medine merlerde İslam yaşlanıyor. Kuran hakikati uygulanıyor, Şia uygulanıyor orada böyle. Her zaman namaz kılınıyor, benim öyle böyle. böyle. Orası İslam devleti var, kanun kuran var orada böyle şey böyle. Haçavand geri döndüğünde, zulüm basi göründüğünde, o şöyle şöyle şöyle zulümlerine kanunu yedi ve benim eylatı ondan oldu, eylatıram oldu mesela. Eylatı ondan oldu böyle şey. Altı doğum yapmadılar, altı böyle, iki erkek, altı kız böyle. İki çocuk, Kasım oldu böylece. Çürük gönü böyle. Sonrası Tahir. Bir abla deniyor, iki ikisi makinesinde böyle. Bunlar Çürük gönüldü, bunlar böyle. Dört kızı. En bir Zeynep, Rukiye'ye, Tümü'ye görüştüm. Ve son kızı küçüğü de Fatıma'yı mutlattı. Arkasında Fatıma'yı mutlattı kaldı. Altı ay sonra babasına kavuştum, mutlattı. Bir gün peygam oturdu aşağılarımızla beraber. İşte zehret Hale bint Humerit arasılsın abi sallam. Az Hale, hatıvarını kız kardeşi Hale. Medine'de evine geliyor, izin istiyor. Ya Allah, içine girebilir miyim? Peygamber aslında farapsa, peygamber hemen tanındı o sesinden. Ferda arızalık ya, peygamber. Sesi aynen haç oğlum şişikmiş bu İkisi böyle ablası böyle böyle aynı şişe böyle beşer Yarısı yolda izini since hemen tan boz oğlum fertah her ne bir de beraber böyle aklı haç oğlum geldi duygulandı yok hale Allah'ım hale bin dihuret Allah'ım bu hali bu Hacıvalim'in kardeşini böyle bir edemem. Evet, yani Peygamber'in sevgisi, vefası devam etti muhteremler. Peki evlendi elinde ondan sonra? evlendi muhteremler. Peki niye evlendi? Önce Mekke'de hazır sevdiği aldı. Niye evlendi muhteremler? Şimdi tabii işe başkına bakma gerekiyor. Perakası var böyle bir şey. Bir peygamyanın işleyebilir mi? Ev işi var değil mi böyle? Tavaka akacak, çaba yapacak, bir şey yapacak, ateş yakacak. Onu yapacak, oturup yiyecek onları. Ondan sonra yıkayacak, evi bir toparlayacak, yatana toparlayacak, bunu toparlayacak böylece. E, ta, ev işleri var. E, çamaşırı Mekke devamlı terliyor, sıcak, toz, toprak temiz girmesi gerekiyor peygamberin, çamaşırı yıkayacak, onu kurutacak, saray çıkacak insanın davete. Ama yorgun argın, kendi yorgunluğu şu anda edecek, o insanlarla haber edecek. Böyle pençe pençe alıyor muhtemelen. Saldırım, hakaret, her türlü pisliği üzerine, pisliği üzerine bu şekilde. Kütü bunları gösterecek, bunlar sinek çıkacak bunları. İnsanla uğraşacak, uğraşacak, eve gel, e karanlık ya muhtemelen böyle ya. Evde bir surabı yok. Evde bir nefes yok bu şekilde böyle. Eve gelecek, hadi bakalım, uğraş bunu yap, bunu yap bakalım böyle, böyle toparlak, şunu yap, bunu yap yerlerken, bir koltuğa iki karpuz, su muhtemelen böyle, böyle. Yani Peygamberimiz de önüne hasta sopaya gelecek ki, bir yapar üstüne böyle. Zihinde olursun ki, konuşabilsin böyle, bir kitle olmasın bu şekilde böylece. Yani bu yönde evlendi, ama son nefesine kadar bak muhteremler, daima ona ve fakir kaldı gençlerine göreceğim. Allah hepimiz razı olsun muhteremler. Hakkı nedir inşallah? tane Fatiha.